Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz Haklı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Evvela alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamdedilmeye layık olan alemlerin Rabbidir. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında, bütün fiillerinde hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamd olsun. Siz nasılsınız? Hamd olsun efendim. Ve Teşekkür ederim. Efendim Necla Örs. Selamun aleyküm değerli hocam. Yakında Ümre'ye gideceğim bacımla. Sizden Ümre'de yapacağımız ibadetlerle ilgili bize biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl bir ruh hali içinde olmamız gerekir? Ayrıca orada çok feyizler alabilmek için sizin şu an bize dua etmenizi özellikle istiyorum. Sizin manen orada yanımızda olmanıza ihtiyacım var hocam. Zahirde, oralarda beraber olmasak da manen inşallah yanımızda olur ve bize feyizler verirsiniz. Dua ve himmetlerinizi beklerim. Saygı ve hürmetlerimizi arz ederim. Sizi çok seviyorum hocam. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Salatu selamu aleyke ya seyidel evveline ve ahirin. Ve ila cemil enbiayi ve'l mursalin ve ila cemil evliyai ve'l hamdülillahi rabbil alamin. Ömreye giderken, hacca giderken hac zaten hac demek ziyaret demektir. Beytullah'ı ziyaret. Allah'ın evini, Allah'ın Beytullah dediği Kabe'yi ziyaret etmek demektir. Allah Teala'nın kerimesi Oraya yol bulabilen, imkanı olan yani oraya gitmek için çabanızı, gayretinizi sarf edin. Allah gelin dedi. Oraya yol bulabilen bütün insanlar üzerinde orayı ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır dedi. Eğer Allah bütün insanları oraya davet ediyorsa mutlaka nimeti ikram etmek için davet ediyor vermek için davet ediyor. Bir şeyleri göstermek için davet ediyor. Önce niyetimizi yapmamız gerekir. Ameller niyete göredir çünkü. Niyetimiz neyse amelimiz de ona göre kıymetli değer kazanır. Gitmeden önce mutlaka gönlümüzü buna hazırlamamız gerekir. Nasıl ki namaza dururken ben Rabbimin huzuruna çıkacağım, miraca çıkacağım diyorsak Aynı şekilde hacca, ömreye gitmeden önce de niyetimizi yapmamız lazım. Gönlümüzü buna hazırlamamız lazım. Nasıl hazırlıyoruz gönlümüzü? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Hac için niyet ettiğinizde kendiniz için hazırlık yapın. Kendiniz için azık hazırlayın. Azıkların en hayırlısı takva azgıdır buyurdu. Takva azgı. Yani giderken nasıl ki sana yemek içmek gerekiyorsa, aynı şekilde bir de takva azgının olması gerekir. Manevi azgının olması gerekir. Takva azgı, takva Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek ve gereğini yerine getirmek demektir. Oraya bir şey istemeye gitmiyoruz. Rabbimize, Rabbimizin evine misafir olmaya gidiyoruz. Ne demişler? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Bir şey istemek yerine tam tersine zaten giderken evet yol boyunca telbiye okunuyor. <gülüyor> evet, ne ne diyoruz orada? Lebeik Allahumme lebeik. Buyur ya Rabbi. Emret ya Rabbi. Emrindeyim ya Rabbi. Sen emret, ben gerekeni yapayım. Emret ya Rabbi. Emrine amadeyim. Senden başka ilah yoktur. Senin şerigin, ortağın yoktur. Hiçbir şeyi, sana şirk koşmuyorum. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi, seni sever gibi sevmiyorum. Benim sevdiğim sensin. Sen emret, ben gerekeni yapayım. Yeter ki sen beni sev. اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ Hamd sana aittir. Bütün övgüler sana aittir. Övülmeye layık olan bir tek sensin. Bütün nimetler sana aittir, sendendir. <gülüyor> Mülk senindir. Ben sana aitim. Her ne bana gelmişse, hangi nimet gelmişse o sendendir. Buna iman ediyorum. Mülk senindir. Ben de senin mülkünüm. Ben de sana aitim. Onun için övdüğüm sensin, hamd ettiğim sensin, sevdiğim sensin, nimeti kendisinden bildiğim sensin. Kendimi sana ait görüyorum. Ben senin kurunum. Ben seni seven abdünüm. Onun için sen beni nasıl seviyorsan emret bana. Emret gerekeni yapayım. Yerine getireyim. Bu Kabe'ye giderken okunması gereken telbiyedir. Orada da okunur tabi. Bu durumda oraya gittiğimizde onun o emrini almamız gerekir. Nasıl alıyoruz emri? Kabe'yi tavaf ediyoruz, ondan önceki zaten hazırlığı ihrama giriyoruz, ihrama niyet ediyoruz, ihram namazı kılıyoruz, tabiri ca ise kefenimizi giyip Rabbimize teslim oluyoruz. Kabe'yi tavaf ediyoruz, tavaf ederken bütün varlığın o semasına, dönüşüne biz de iştirak etmiş oluyoruz. Bütün varlıkla biz de Allah'ın Beytullah dediği, evim dediği Kabe'nin etrafında dönmeye başlıyoruz. Bu dönüş yedi seferdir. Yedi sefer döndüğümüzde bir tavaf olmuş olur. Yedi, yedi, yetmiş sonsuzluğu ifade eder. Yani bütün hayatım boyunca ben var oldukça senin Beytinin etrafında dönüyorum. Beytullah dediğin, tecelli ettiğin o mekanın etrafında dönüyorum ki o onu sembolize eder sadece. Beytullah. Allah'ın tecellisi orayadır. Bütün aleme tecelli oradan yayılıyor. Biz de o Kabe'yi tavaf ederken senin tecellin, senin etrafında dönüyoruz. Anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Senin rızanın peşinde dönüyoruz. Sevginin peşinde dönüyoruz. Derdimiz sensin. Demiş oluyoruz. Bunu hep böyle yapacağım. Buradan döndükten sonra da böyle yapacağım. Senin rızanın peşinde, sevginin peşinde sema edip döneceğim böyle. Aşkınla, muhabbetinle döneceğim demektir. Bütün varlığın aşkınla, muhabbetinle döndüğü gibi ben de kendi irademle, bu dönüşü yapıp etrafında döneceğim demektir. <gülüyor> etrafında döneceğim demek, onu almak istiyorum, almak için çabamı, gayretimi sarf edeceğim demektir. Gönül halımızın böyle olması gerekir. Kabe'yi tavaf ederken, aynı şekilde bir de Safa ile Merve arasında say etmek vardır. Hacer annemizi orada e, taklit ediyor, örnek alıyoruz. Onun da mutlaka bir manası vardır. Mesele Kabe'nin etrafında dönmek değildir. Mesele, neden döndüğümüzü bilmektir. Evet, Beytullah'ın etrafında dönerken, bundan sonra seni istiyorum ya Rabbi. Senin rızanı istiyorum, senin sevgini istiyorum. Etrafında semayı diyorum. Gözümü, gönlümü senden ayırmıyorum. Hep duada olacağım. Evet, demektir aynı zamanda. Safa'yla Merve arasında gidip gelirken de nasıl ki Hacer annemiz Hz. İsmail'e su aramak için bir Safa'ya, bir Merve tepesine koşup ona su aradıysa ben de en sevdiğim, bendeki en sevdiğim İsmail'im için koşuşturacağım. O ölmesin diye, diri kalsın diye ona su, su demek hayat demektir. Diri kalsın diye bütün çabamı, gayretimi sarf edeceğim. Bizim İsmail'imiz bu arada ne olmuş olur? Allah'ın bize nefrettiği ruh. O ölmesin diye evet, bütün çabamı, gayretimi sarf edeceğim demektir. Nasıl ki Hacer annemiz o çabasını, gayretini sarf ettiğinde Allah İsmail'in ayağı altında o zemzemi ikram ettiyse Allah da bize zemzemi ikram eder. Allah ayet-i de öyle buyuruyordu. Allah ve Resulü. Allah'ın Resulü, Allah ile, Allah'ın vahyi ile sizi diriltene davet ettiğinde, onun davetine hemen icabet edin. Bu durumda bizim için zemzem ne olmuş olur? Manevi zemzem, hayat Allah'ın vahyi olmuş olur. Yani Allah'ın vahyini almak için böylesine koşuşturacağım. Onu alıp kana kana içeceğim, onunla dirileceğim. Onunla manevi olarak evet, o Allah'ın nefrettiği, senin nefrettiğin o ruhu koruyacağım Ya Rabbi. Niyetimiz bu olması gerekir. Safa ile Merve arasında gidip gelirken bir de orada Arafat'a çıkmak vardır. Arafat'ta dünyanın dört bir yerinden müminler, Müslümanlar gelmiştir. Orada vakfe yapar. Ayakta durup dua eder. Kardeşlerimiz mutlaka böyle yapmaları gerekir. Ömrede böyle bir ee, şey olmasa da onların yine aynen e, hacdaki gibi yapmaları gerekir. Arafat'ta da evet bütün müminler, Müslümanlar hepsi birbirine müminler için, Müslümanlar için dua eder ki bu kardeşlik demektir. Kim La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun, Rengi, dili, ırkı ne olursa olsun o benim kardeşimdir ya Rabbi diyoruz, demiş oluyoruz. Oradan anlamamız gereken, niyetimiz bu olması gerekir. Hiç kimseyi kendi dışımda tutmuyorum. Mümin olarak, kardeşim olarak kabul ediyorum. Buna iman ettim ve bunu böyle kabul ediyorum demektir. Bundan sonra hayatımı böyle yaşayacağım. Bütün müminleri, Müslümanları kardeşim olarak bileceğim. Hangi cemaatten olursa olsun, hangi tarikattan olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, hangi ırktan, hangi dilden, hangi memleketten olursa olsun onu kardeşim olarak bilip kardeş muamelesi yapacağım ya Rabbi demektir. Aynı şekilde şeytanı taşlarken de bu böyledir. Nefsimizin hallerini taşlıyoruz. Şeytan nerede bize hile yapmışsa nerede bizde bir iz bırakmışsa o izi taşlayıp temizliyoruz demektir. Şeytani düşman olarak kabul ediyorum ya Rabbi demektir. Her halukarda her ne olursa olsun onu dinlemeyeceğim, ona taviz vermeyeceğim demektir şeytanı taşlarken. Evet orada da her defasında 7 taş atıyorsun. Dolayısıyla aynı şekilde hayatım boyunca ben var oldukça şeytanı taşlayacağım. Şeytanın verdiği her vesileyi kovacağım demektir. Ona müsaade etmeyeceğim. Gönlüme girmesine müsaade etmeyeceğim demektir. Orada da niyetin böyle olması gerekir. Eğer niyetimiz böyle olursa Allah evet, bizi misafir etmiştir. Eğer Allah bir kulü misafir ederse bu durumda mutlaka ona, zatına, Azametine layık şekilde ikram eder. Ama misafir, misafirliğini bilirse, orada da Allah'a işini öğretmeye kalkışmazsa, Ya Rabbi şunu istiyorum, bunu istiyorum demezse, olması yapılması gereken tek bir şey vardır. Tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Ya Rabbi sana döndüm demektir. Rabbini tesbih etmektir, hamd etmektir, şükretmektir. Rabbini tekbir etmektir. Evet, duamızı da öyle yapmamız gerekir. Öyle bir dua etmemiz gerekir ki, Rabbimiz duamızdan razı olsun. Rabbimiz duamızı sevsin. İnşallah gönül halimiz böyle olursa, evet, ev sahibi bizi yaratan Rabbimiz olunca ikramını ona göre yapar. Onun için gitmeden önce azgı Takva azlığımızı hazırlamamız gerekir, gönlümüzü buna hazırlamamız gerekir. Ben Rabbimin evine gidiyorum, Rabbimin Beytullah dediği, Allah'ın evi dediği evet, Kabe'ye gidiyorum. Dolayısıyla Rabbime misafir oluyorum. Duamız ebedi hayatımız için olsun, Allah'ın rızası olsun, Allah'ın sevgisi olsun, Allah'ın dostluğu olsun, Allah'ın cemali olsun. Allah'a kul olmak, abdolmak olsun. Eğer bir misafir evimize gelirse, bir kul olarak, bir beşer olarak ne yapıyoruz? Evimizde ne varsa ona ikram etmeyi istiyoruz ve ikram ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla misafirimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Elbette ki Kul bütün güzelliklerini Allah'tan almıştır. Eğer bir kul Allah'tan bu güzelliği almışsa, misafire ikram etmeye o güzelliğini almışsa, acaba ikram eden ev sahibi Allah olunca nasıl ikram eder? Bunu asla unutmamak gerekir. Yoksa ben gittim muhabbet olmadı, ben gittim şöyle oldu. Ya da ilk gün böyle bir sıkıntı yaşandı yorgunluktan dolayı. Evet asla şeytana, şeytanın verdiği vesvese'ye taviz vermemek lazım. Evet, ne yapıyoruz? Bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp Rabbimizi tesbih ediyoruz, hamd ediyoruz, şükür ediyoruz, dua ediyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Onu ondan istiyoruz. Onun rızasını istiyoruz. Tevbe ediyor, istikrar ediyor. afımızı, mahfretimizi istiyoruz. Evet, Bütün kardeşlerimiz için, müminler için, Müslümanlar için dua edip, af ve mahfreti istiyoruz. Döndüğümüzde Mutlaka Allah bize öyle ikramlarda bulunur ki hayatımız boyunca o bizim için yeter. Yeterli olur inşallah. Sürekli o nimeti kullanıp kazanacağız inşallah. Öncelikle imani kazanıyoruz. İman. Her gün, günde beş sefer döndüğümüz Kabe'ye gitmiş oluyoruz ki Kabe'nin üzerinde bir de Beytül Mamur vardır, meleklerin tavaf ettiği Kabe vardır, Beytül Mamur tam Kabe'nin üzerindedir. Kabe'yi tavaf ederken, Beytül Mamuri da meleklerle beraber tavaf etmiş oluyoruz. Allah'ın rahmeti, o muhabbeti oraya tecelli ediyor. Oradan bütün dünyaya, bütün kainata oradan yayılıyor. Onun için ibadet yaparken, namaz kılarken Kabe'ye dönüyoruz. Oradan gene alıyor, yine oraya gönderip Rabbimizin huzuruna gönderiyoruz. Onun için Kabe dünyanın merkezi, dolayısıyla kainatın merkezidir. Tecellinin merkezidir. Allah'ın tecellisinin, rahmetinin merkezidir. Zaten oraya girer girmez mutlaka kardeşlerimiz bunu bütün şiddetiyle, Tadar. Önemli olan o gönül halimizin güzelliğidir, takvasıdır, o muhabbetidir. E, i̇nşallah e, kardeşlerimiz de, gidecek olan kardeşlerimiz de o takva azığıyla, takva elbisesiyle beraber e, giderler. Niyetlerini tam düzgün yaparlar. Umduklarına, umduklarımıza nail oluruz inşallah hep beraber. Efendim <gülüyor> Şanlıurfa'dan Abdulaziz Karaşuş Selamünaleyküm Efendimizin ellerinden öper saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım Salih Abi, Muhammed Abi ve dergahdaki biri birinden değerli kardeşlerimi hepinizi çok seviyorum Allah hepinizden razı olsun alan selamı rahmeti üzerinizde olsun inşallah Efendimize sorum zikir yaparken Allahı ve Peygamber Efendimizi Hayal etmek doğru mudur? Zikir nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Neyi zikrediyorsak mutlaka onu düşünmemiz gerekir. Bir hayalın içinde eğer Allah varsa o hayal değil o tefekkür olur. O e, zikir olur. Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi Allah'ın zati hakkında tefekkür edilmez. Yaratılmış akıl, yaratanını anlaması, kavraması, ihata etmesi mümkün değildir. Onun için Rabbimizi isimleriyle tefekkür etmemiz gerekir. El-esmaul hüsnasıyla beraber tefekkür etmemiz gerekir. Rabbim Rahman'dır, Rabbim Rahim'dir. Rabbim Halık'tır, Yaratandır. Kendi üzerimizden onun isimlerini tefekkür edip, Rabbimize olan yakınlığımızı tatmaya çalışmamız gerekir. Rabbimizi zikrederken, Allah derken, beni yaratan Rabbim, bana rahmetiyle muamele eden Rabbim, bana ikramda bulunan Rabbim, bana hidayeti veren Rabbim, bana peygamberini, vahyini gönderen Rabbim, beni koruyan, beni muhafaza eden Rabbim. Evet, Allah'ın isimlerini tefekkür edip öyle zikir yapılması gerekir. Resulullah Efendimiz'i evet, Düşünemez, tefekkür edemez. Çünkü Allah'ı zikrediyor. Böyle tefekkür edilmesi gerekir. Hayal değil, tefekkür. Evet, beni yaratan Rabbim'i zikrediyorum. Beni yaratan Rabbim'in huzurundayım. Buna beraber zikrederken, Allah derken, gönül itibariyle bir de, evet bir yalvarış, bir yakarış halinde olmak gerekir. O andaki haline göre. Tövbe istiğfar halinde olabilir. Tövbe ediyorum ya Rabbi. ediyorum ya Rabbi. Sana sığınıyorum ya Rabbi. Sana döndüm ya Rabbi. Beni affet ya Rabbi deyip zikredebilir. Ya da seni seviyorum ya Rabbi. Seni istiyorum, rızanı istiyorum, sevgini istiyorum, dostluğunu istiyorum Evet deyip zikredebilir. Artık o andaki gönül haline göre evet, zikrini yapar. Hem zikir yapmış olur hem dua etmiş olur hem istiğfar etmiş olur. Hem Rabbini tesbih etmiş, hamd etmiş, şükretmiş, tekbir etmiş olur. Evet. Bu hayal değil, bu tefekkürdür. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftaldır. Evet, hem ibadet yapıyoruz, ibadetle, zikirle beraber bir de ne yapıyoruz? Tefekkür yapıyoruz. Evet. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay, Çocuk olmasın diye ameliyatla çocuk yerini kapattım. Bu duruma sonradan çok pişman oldum. Yaptığım şey dinen uygun mudur? Bir de hocamızdan dua bekliyoruz. Onu çok seviyoruz. Allah razı olsun. Yaptığımız şey aslında uygun değildir. Doğru değildir. Elbette ki yaparken bunu bilmeden yapmışız. Ama yaptık. İş işten geçti. Neden uygun değildir? Belki Allah bize bir evlat verirdi. Belki hem dünyamız hem ahiretimiz için bizim için rahmet olurdu. Bizim için hidayet olurdu. Onun için Allah'ın işine müdahale etmek doğru değildir. Yaptık geçti. Bu durumda olması gereken şey evet, nedir? Tövbe edip istiğfar etmektir. Ya Rabbi bilmiyordum. Evet af diliyorum, mağfiret diliyorum deyip e, afimizi, mağfiretimizi Rabbimizden istemektir. Sonra onu Allah ile aramıza da koymamaktır. Geçti. Önümüze bakmamız gerekir. Önümüze bakmamız gerekir ki yürüyebilelim. Nasıl ki, Allah ayet-i kerimede buyurduğu gibi, iblisi kovarken, iblis dedi ki, Sirat-ı Müstakim'in üzerinde oturacağım. O Sirat-ı Müstakim'de gelenlerin Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelip onları yoldan çıkaracağım. Şükreder bulmayacaksın. Şükürsüz kullar yapacağım yani. Kendisi şükretmemiş ya, kendisi gibi. Önünden arkasından gelmek ne demek? Evet. Arkasından geldiğinde geçmişi ona hatırlatır. Şöyle yanlış yaptın, şöyle yaptın, bunu böyle yapmadın deyip sürekli arkasındakini getirip önüne koyuyor ona ses çekiyor yürümesin diye sirat-i müstakilinde yürümesin diye onun için günahlarımızda tövbe ettiğimizde istiğfar ettiğimizde artık ona dönüp bakmayalım nasuhi tövbe Allah buyurdu nes eden tövbe silen tövbe manasındadır yani öyle ki onun hatırasını bile gönlümüzden silmemiz gerekir Allah affetti ben de affettim deyip yolumuza devam etmemiz gerekir yoksa sürekli bizi meşgul eder Gerekli dersi almışız zaten. O bizim için yeterli bir ders olmuştur. Onun için ona dönüp bakmıyoruz. Yolumuza devam etmemiz gerekir. İblis şeytan önden geldiğinde bir defa geleceği önümüze koyar. Gelecekte ne olacak? Ne olacak senin halin? Çocukların halini ne olacak diye böyle önümüze bir şeyler koyar gelecekten. Ona da dönüp bakmamız gerekir. Evet. Bir kere o hesabı yapacağız. Hedefimiz Allah'ın rızasıdır. Ebedi hayatımızdır. Gönlümüzü, gözümüzü hedeften ayırmamamız gerekir. Eğer gelecekle meşgul olursak gene şeytan bizi meşgul etmiş olur. Zahiri olarak. İçinde bulunduğumuz anı yaşamamız gerekir ki diri olmuş olalım. Geçmişte de yaşasak, gelecekte de yaşasak, meşgul olsak o diri bir hayatı olmuyor. Sadece kendimize hayal kurmuş oluyoruz. Bu hayal ölü bir hayaldır. Ama içinde bulunduğumuz an hakikidir ve gerçektir. O anı yaşamamız gerekir. O anda Rabbimiz bizden ne istiyor? Rabbim benden ne istiyor deyip onu yapmaya çalışmak gerekir ki kazanabilelim. Geçmişle de gelecekle de meşgul olsak o bize kazandırmıyor. Geçmişi de yanlış yapmışsak bizim için ibret olmuştur, dert olmuştur, tevbe etmiş, istihbar, tevbe edip istihbar etmemiz gerekir. Güzel yapmışsak o da bizim için örnektir. Güzelliklerimizi de artırmaya devam edeceğiz. Ama içinde bulunduğumuz anı yaşamamız gerekir. Ki diri olabilelim, hay olabilelim. Onun için öyle geçmişe bakmıyoruz. Geleceğe de zahir olarak bakmıyoruz. gözümüzü, gönlümüzü ebedi hayattan, Allah'ın rızasından, dostluğundan ayırmıyoruz. Yola devam ediyor. Hayatı yaşarken Rabbim şu anda benden ne istiyor deyip gereğini yapıyoruz. Rabbimizle, Rabbimizin huzurunda onunla diri oluyoruz. Diri olup kazanıyoruz. Geçmişte defterimizde ne yazdıksa o Allah'ın huzuruna gitti. Ola meşgul olmaya gerek yoktur. Tevbe ettik, istiğfar ettiysek onu sildik zaten. Onu siliyoruz. Onun için onla meşgul olmuyoruz. İçinde bulunduğumuz anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmuyor. Rabbimiz bizden ne istiyor deyip ona bakıp gerekeni yapıp kazanmaya çalışıyoruz inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan <gülüyor> Muhammed Koyuncu efendimize sorum Allah'ı sürekli düşünen arayan bir insanın durumu nedir? Güzel bir durum değil. Bundan daha güzel bir şey var mıdır? Ama nerede aradığımız önemli, doğru yerde arıyorsak onu mutlaka buluruz. İnsan dünyaya Rabbini bilmeye, tanımaya, anlamaya bir de onu bulmaya gelmiştir. Burada bulamayanlar öbür tarafta onu bulamaz. Ne varsa burada var. Burada öğrenemeyen orada öğrenemez. Evet, arayıp bulmak lazım. Nerede? Elbette ki kendimizde. Elbette ki kendi gönlümüzde. Kendimizi bulmadan onu bulmak mümkün değildir. Önce kendimizi bulmamız gerekir. Allah'ın bize nefrettiği ruhu bulmamız gerekir. Önce O olmamız gerekir ki Allah'ın bize nefrettiği ruh olmamız gerekir ki onu bulabilelim. Onu bulabilecek. Onun cemalini müşahede edecek olan gene O'nun nurudur. Allah'ın kendisinden nefreti o ruhtur. Zahiri olarak değil. Kendini bilmeden, kendini bulmadan Rabbini bilemez, bulamaz. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kendini tanıyan Rabbini tanır. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu Kim kendini tanırsa evet, Rabbini tanır. Tanımadan olmaz. Evet. Efendim, devamla bir de Efendimiz'i öğremizi anlatmaya çalışıyor. Onu dinlemeleri için Çağrı'da bulunuyorum. Bunu yapmalıyım mıyım ya da nasıl yapmalıyım? Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Evet. Her konuda hayra vesile olmaya çalışmak gerekir. Nerede olursak olalım, kiminle beraber olursak olalım, Evet, Rabbimizin hesabını yapıyoruz, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmuyoruz. Dolayısıyla Rabbimize davet ediyoruz. Davet ettiğimizde, biri bizim davetimize icabet ederse, o oradan kazandığında biz de onunla beraber kazanmış oluyoruz. Çünkü hayra vesile oldu. Evet, bunu böyle yapmak gerekir, böyle anlamak gerekir. Mümin hesap adamıdır. Dolayısıyla ebedi hayatının hesabını yapar, her imkanı değerlendirip kazanmaya çalışır. Kazandırırken kazanır. Evet. Efendim, Balıkesir'den Metin Çamaşırcıoğlu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Muhterem hocamıza ve sizlere hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Kadere imanımız nasıl olmalıdır? İzah eder misiniz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kadere iman. Kader, Allah'ın takdiri demektir. Allah'ın Allah her şeye kaderini koymuştur dedi. Yaratırken Allah bir takdir yapmıştır onun için. Bir mutlak kader vardır bir de mukayyet kader vardır. Değişmez kader vardır. Değişen kader vardır. Yani bir Allah'ın takdiri var, bir de kuruna bıraktığı takdiri vardır. Dünya hayatı için Allah kulu için takdiri yapmıştır. Nasıl takdir yapmıştır? Nasıl anlamak gerekir? Allah insanı kendisine halife olsun diye yaratmıştır. Hazreti insan olsun diye yaratmıştır. Emaneti yüklemiştir ki o emanet onun olsun diye çabasını, gayretliğini sarf edip Resulullah Efendimiz'in aleyhissalâtu vesselâm'ın Fatıma annemize buyurduğu gibi kızım Fatıma sakın babam peygamberdir diye bana güvenme. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Kendini Allah'ın kudret elinden satın al. Satın almak için vehmi, hayali varlığını verip hakikisini, hakikatini Allah'ın kendisine nefettiği ruhu evet, alması gerekir. Eğer böyle yaparsa, o hakikisini almış olur. Allah'ın takdiri, kulu için evet, emaneti yüklemiş, emaneti alsın, Allah'a dost olsun. Allah'ın nefettiği ruhu olsun, Hazreti insan olsun, Allah'a ayna olsun diyedir. Bu kulu için yaptığı takdirdir. Bir de tercihi ona vermiş. Allah iman da bellidir, küfür de bellidir, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Tercihi kendisi yapacak. Kendi iradesiyle Rabbini tercih ettiğinde, Hazreti insan olmayı tercih ettiğinde, bunun için çabasını, gayretini sarf edip, doğru yerde, doğru zamanda, doğru vesileye sarıldığında bunu kazanır. Yok, tercihini yapmazsa, hayvanlar gibi yaşamayı tercih ederse, hayatı yemekten, içmekten, gezmekten, zevk-ü sürmekten ibaret olursa, hayvan gibi bir hayatı tercih etmiş olur ki, Rabbini dinlememiş olur, Rabbini ciddiye almamış olur. Bu durumda Rabbini dinlemediği için, vahyini dinlemediği için, anlamadığı için, anlamak istemediği için, hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıyı olur, en aşağı iner. Bu tercihi insan kendisi yapmıştır. Yani Allah, kulun ebedi hayatı hakkındaki takdiri, kaderi insana bırakmıştır. Onun tercihine bırakmıştır. Ama bütün hayatı boyunca Allah ona imkan verir, takdir eder. Takdiri o yapar. İmtihana tabi tutar. İmtihan kazanma imkanı demek. Hazreti insan olmayı, olmayı kazanma imkanı. Allah'a dost olma dost olmayı kazanma imkanı. Allah'a ayna olmayı kazanma imkanı. Allah'ın kendisine nefettiği ruh olma imkanı. Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli etmesi için imkan. Eğer tercihini Allah'ın takdirine göre yaparsa kazanır. Yok. Allah'ın kendisi için takdir ettiğini o da takdir etmezse kaybeder. Kader böyledir. Dünya hayatı için bu böyle değildir. Dünya hayatı için Allah takdir ediyor. İmtihan, imtihana tabi tutuyor. Kazansın diye yalnız. Evet, dünya hayatı için kısaca yaşadıklarımız önümüze gelenler bir imtihan ama o imtihanı kazanıp kaybetme tercihi bize aittir, takdiri bize aittir. Doğru yaptığımızda Allah'ın emrettiği gibi, Resulü'nün yaptığı gibi, Resulüne tabi olduğumuzda kazanıyoruz. Ters tarafa durduğumuzda da kaybediyoruz. Şeytana tabi olduğumuzda da kaybediyoruz. Doğru yaptığımızda Allah'a dost oluyoruz, yanlış yaptığımızda şeytana dost oluyoruz. Evet, bu tercih bize ait olmuş olur. Dünyaya ait, işleri de evet Allah'ın takdiri olarak İmtihan olarak anlamamız gerekir. Dünyadaki işleri de ikiye ayırmak gerekir kader konusunda. Eğer bir işte bizim herhangi bir şekilde bir müdahalemiz söz konusu değilse, gücümüz yetmiyorsa bu yüzde yüz Allah'ın bizim için takdir ettiğidir, imtihandır. Bir de bizim kendi ellerimizle yaptıklarımız vardır, başımıza gelenler. Eğer biz kendi elimizle bir şeyleri yapmışsak bu durumda o da bizim kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıydır. Evet. Efendim İstanbul'dan Şuayip Ekinci Esselamu Aleyküm. Hayırlı Aleyküm. geceler. Hocam size bir sorum olacaktı. Bir malı peşin parasından fazlasıyla ileri tarihte parasını almak şartıyla satmak caiz midir? Selam ve dua ile kalın hocam. Allah razı olsun. Bu konuda alimlerimiz, evet, ileri bir tarihe göre eğer satıyorsa, bu durumda e, farklı bir fiyatla satma e, durumunda caiz olmuş olur dediler. Herhangi bir sorun olmaz. E, bir de böyle mesela, daha önce farklıydı, şimdi daha farklıdır tabii. Bir de enflasyon varsa, yani para eğer de kaybediyorsa, o borcunu öderken birkaç ay sonra aynı mali o parayla alamıyorsa bu durumda eğer öyle yapmazsa zaten satana zulmetmiş olur. Alan zulmetmiş olur bu sefer. Evet mutlaka bunun makul ve mantıklı bir şekilde hesaplanması gerekir. Yani enflasyona göre hesaplanması gerekir. Ona göre satabilir. Öyle yine fahiş fiyatla değil. Efendim Bursadan Yavuz Demir selamünaleyküm hocam Aleyküm bir sorum Selam. olacak yüce Allah yüce Kur'anında Bakara suresi 177. ayetinde ve 285. ayetinde ve Nisa suresinde 136. ayette neye iman edeceğimizi bildirmektedir yüce Allah imanınızı ikmal ettim hocam kaza ve kader eklenir mi? Evet. Kaza ve kader eklenmez eklenmemesi gerekir. Evet, geçmişte bunu ilave etmişler, eklenmişler. Elbette ki alimlerimiz bunu yaparken güzel bir niyetle yapmışlardır. Mutlaka e, yanlış olan bir şeyi ya da yanlış anlaşılmasın diye onu ilave etmişlerdir. Ama her ne olursa olsun, ilave nasıl ki çıkarmak doğru değilse İmanın şartlarından birini çıkarmak doğru değilse ilave etmek de bir o kadar doğru değildir. Evet. Onun için ilave etmek doğru değildir. Çünkü kaza ve kader bütün hayatı kapsıyor. Hayatın her anını kapsıyor, farklı farklıdır. Yani biraz önce mesela kaderi anlatırken bir kendi ellerimizle yaptıklarımız vardır. Elimizdeki takdir vardır. Sen bütün Kaza ve kader, hayrı ve şerrinin Allahu Teala'dan ise, hayır ve şer Allah'tandır dedinse, şerri Allah'a isnat ettin. Biri günah işler. Allah böyle takdir etmeseydi ben bunu yapmazdım der diyor zaten. Öyle söylüyor. Hapse giriyor adam öldürmüş. Hayırdır? Diyor kader mahkûmi. Yani takdirimde vardı ben yaptım. Allah takdir etti ben de yaptım. Bu cebriye mezhebidir. Zoraki Allah sanki ona yaptırmış gibidir. Bir şeyi Allah söylemediyse, imanın şartı olarak söylemediyse yani biz kendi kendimize düşünüp işte bu da olsa iyi olur desek yani haşa Allah eksik mi bıraktı? Kardeşimize söylediği gibi. Böyle bir şey olur mu? İnsan her ne olursa olsun aklını kullanmak zorundadır. Allah'ın vahyinin dışında bir şey söyleyemez. Bir şey çıkaramadığı gibi ilave de edemez. Bu böyle olursa daha iyidir. Mesela geçmişte öyle zatın biri vefat ederken son anda söylüyor. Ben diyor Kur'an-ı Kerim okunsun diye binlerce, yüzlerce hadis söyledim. Baktım ki insanlar Kur'an'ı okumuyor, Kur'an'ı okusunlar diye bu konuda hadis uydurdum. Kendine göre hayır bir şey yapmış. Ama yani sen Resulullah Efendimiz'e yalan yere iftira atıyorsun. Kur'an okunsun diye bunu söyleyebilir misin? İftira attın. Allah ne söylediyse o kulu için yeterlidir bir şeyi o bulunduğu anda ilave etmeyi düşünür ama daha sonra onun nelere mal olacağını bilemez. Evet. Görüyoruz. Hayır kişiler ilave edince e, kader anlaşılmadı. Takdir anlaşılmadı. Bunu yapıyorum. Acaba kaderimde mi var yoksa e, ben mi yapıyorum? İkisini birbirinden ayırması gerekir. Evet. Kesinlikle yanlıştır. Evet. Okurken, Ahmet'i okurken e, Khayri ve şerri min Allahu Teala demek yanlıştır. Doğru değildir. Ne demesi gerekir? Khayrihi min Allahu Teala ve'l-bahsu badel Demesi gerekir. Hayır Allah'tandır. Şer? Şer kendi nefsimizdendir. Allah önümüze neyi getirirse getirsin, nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun o hayırdır. O rahmettir. O kazanalım diye Allah'ın bize muamelesidir. Nasıl şer olur? Şer nereden geliyor? Biz, hayrın olmadığı yerde şer olur. Nurun olmadığı yerde karanlık olur. Hidayetin olmadığı yerde delalet olur. Hakkın olmadığı yerde batıl olur. Allah haktır. Batıl değildir. Allah nurdur. Zulümat, karanlık, şeytandandır. Nur olmayınca karanlık oluyor. Allah'ın ismi hayırdır Şer diye bir ismi var mıdır? Evet, hayırsa bu durumda hayır Allah'tan, şer kul hayırdan kaçınca şerre düşer, nurdan kaçınca karanlığa düşer, haktan kaçınca batıla düşer. Rab'inden kaçınca şeytana dost olur. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Hayır Allah'tan, şer kendi nefsimizdendir. Kendi tercihimizden dolayı başımıza gelmiştir. Efendim Diyarbakır'dan Samet Şapar Hocam Allah neden cehennemi yarattı? Bizi direkt cennete koymaz mıydı? Can ya, can sonuçta yanan. Evet. Sonuçta yanan can. Evet dedi kardeşimiz. Yanlış anlamış. Allah insana ruhundan nefeti ise o ol dedi. Yanan nefistir. Evet, yanan nefis, insanın kendi kendine ürettiği nefistir. İnsan Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu kaybedince, evet, o hayvan gibi olur, hayvani bir nefsi kendi kendisine üretmiş olur. Yanan odur. O rahmete layık değildir. Merhamete layık değildir. Neden? Çünkü kendisi kendisine merhamet etmemiş. O Rabbini kaybettiği için cehennemdedir insanlığını kaybettiği için, hayvan gibi olduğu için cehennemdedir. Dolayısıyla, Allah tercihi kuluna vermiştir. Kul eğer, cehennem yolunda koşmuş ve cehenneme gitmişse, cehennemi tercih etmişse, bu durumda onu alıp cennete koymak, ona zulüm olur. Onun fiili duası, cehenneme gitmektir. Tercihi budur. Cennete koşan birinde cehenneme koymak ona zulüm olur. Eğer cehenneme gidecek birini cennete koysan cenneti kirletir. Evet, onun için herhangi bir şeyi Allah'ın takdirini, hükmünü düşünürken kendimize göre değil, Allah'a göre anlamaya çalışmamız gerekir. Kainata, varlığa kendimizden değil Allah'tan bakmamız gerekir. Allah'ın nazarıyla nazar etmemiz gerekir. Böyle nazar ettiği bizde hakikati anlarız. Eğer Rabbimiz öyle yapıyorsa o en güzeli değil mi? O bizim daha iyi bilmiyor mu? Bu durumda bizim onu anlamaya çalışmamız gerekir. Neden? Evet. Efendim doğma izlenimiz demiş. Cehennem ehline üzülüp merhamet etmem doğru mudur? Cevap yanlış. O kendine merhamet etmiyorsa bu durumda birini ona merhamet etmesi merhamette aşırı gitmesidir. Zarar görür. Böyle bir Allah'ın isimlerinde aşırı gittiğimizde hadimizi aşmış oluruz. Rabbimize karşı saygısızlık yapmış oluruz. Yani. Allah onlara rahmet etmiyor. Onlar rahmeti hak etmediği için, Allah'ın rahmetinden kaçtıkları için. Ama ben rahmet ediyorum. Yani ne demiş olur o zaman? Ben Allah'tan daha merhametliyim demiş olur. Ama kardeşimiz emin olması gerekir ki, kıyamet günü geldiğinde, Allah perdeleri açtığında, en yakını olsa bile, eğer cehennemi hak etmiş, cehenneme gidiyorsa, onun gönlünde en ufak bir kıpırdama olmaz. Rahmet kıpırdaması olmaz. Hakikati görmüş ve anlamıştır. En yakını olsa bile gönlü kıpırdamaz. Ne der? Evet, Ya Rabbi hak etmiştir. Bunun geri orasıdır. Evet. Takdiri, hükmü artık Allah'ın verdiği hüküm gibi olur. Çünkü o mümin, o Rabbine göre hüküm verir. Perde açıldığı için, hakikat ortaya döküldüğü için hakikati görüyor. Hükmü o zaman doğru verir. Ama bu hayatı yaşarken böyle, yanlış bir hüküm olmuş olur. Cehennemliklere, kesin olarak cehenneme gidenlere acıdığı için, rahmet ettiği için. Ama daha işi bitmemiş. Hala hayatı yaşıyorsa rahmet etmek lazım, merhamet etmek lazım. Acıyıp bir şeyler yapmaya çalışmak lazım. Cehenneme gitmesin diye. Ama gittikten sonra, hak ettikten sonra evet, ne buyurdu Allah? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a münafıkları anlatırken, o münafıkların kabri üzerinde durma dedi. Namazını kılma. Onlara dua etme. Sen onlara onlar için 70 sefer istiğfar etsen de Allah onu kabul etmez dedi. Allah kabul etmez. İş bitti. Ama bitmeyene kadar merhamet ediyorsun, oradan kurtarmaya, kurtulması için, hidayete ermesi için yardım etmeye çalışıyorsun. Ama öldükten sonra, Artık yapılacak bir şey yoktur. İşi Allah'ın rahmetine kalmıştır. Eğer hak etmişse, evet, Allah'ın rahmetiyle cennete gider. Yok, rahmeti hak etmemişse, bu durumda takdir Allah'ındır. Onu yaratanındır. Hiç kimse, hiç kimseye Allah'ın yakın olduğu gibi yakın olamaz. Allah'ın sevdiği gibi sevemez. Allah'ın ona imkan tanıdığı gibi tanıyamaz. Onun için. Aleme, insana, varlığa, cennete, cehenneme bakarken evet, kendi nazarımızla değil Allah'ın nazarıyla nazar etmemiz gerekir ki anlayabilelim. Evet. Efendim Ayşe Yiğit, duaların kabul edilmesi için zikirler var. Bu doğru mu? Duaların kabul olması için. Duaların kabul olması için zikirler yoktur bir kere. Önce bunu böyle anlamak gerekir. Dua, Kulun bizzatihi Allah'tan istediğidir. Rabbinden, kendisini yaratan Rabbinden istediğidir. Herkese göre dua değişir. Herhangi birinin duasını yapmakla o dua kabul görmez. Öyle bir dua yapmak gerekir ki o dua kula ait olsun, sana ait olsun o dua. Öyle Rabbini bir zikretmen, tesbih etmen, hamd etmen, şükretmen... E, gerekir ki o sana ait olsun. Sana özel olsun. Seninle Rabbin arasındaki özel bir dua olsun. Dua Allah'ın isimleriyle yapılması gerekir. Allah öyle buyurdu. El-esmaul husna. En güzel isimler Allah'a aittir. O isimlerle Allah'a dua edin. Allah'tan isteyin dedi. Herhangi bir duayı yaparken Allah'ın isimleriyle yapmamız gerekir. Mesela bir nimet istiyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi şu nimeti bana ikram et. Sen Kerimsin Ya Rabbi. Sen ikram edensin. Allah'ın Kerim ismini söylüyorsun. Sen rızaksın Ya Rabbi. rızık olarak bunu bana ikram et. Bana ihsan et. Sen vehapsın Ya Rabbi. Sen karşılıksız hibe edensin. Evet benim bir gücüm yok, bir sebep, bir vesile de yok. Ama bunu senden istiyorum. Bunu bana hibe et. Sen Vehhab'sın ya Rabbi, sen Rahman'sın, sen Rahim'sin ya Rabbi. Bunun rahmetinle bana ikram et. Sen hayırsın ya Rabbi, bunu bana ikram et. Bu benim için, dünyam için, ahiretli için hayır olsun ya Rabbi. Evet, dua böyle yapılır. Yani hangi duayı yapıyorsak, neyi istiyorsak Allah'ın isimlerini öyle zikredip o isimlerde de Rabbimizden istememiz gerekir. Yani mesela Allah'tan bir nimet isteyeceğiz. Ya Rabbi şu nimeti bana ihsan et. Sen kaharsın ya Rabbi desek doğru olur mu? Sen kahredensin ya Rabbi diyorsun. Ya Rabbi sen müntakimsin. İntikam alansın. Kulun intikamını evet, kullardan alansın diyorsun. Bana şunu ikram et diyebilir misin? Yok. Onun için neyi istiyorsak e, duayı da Allah'ın o isimlerinin tecellisiyle istemek gerekir. Böyle bir duayı Allah reddetmez kabul eder. Evet, duanın Allah'ın isimleriyle böyle yapılması gerekir. Efendim, bandırmadan alperen cura, dünyadan bir gün bile kalsa soyundan biri hükmedecektir. Ne demektir? Hocam iyi akşamlar. Allah razı olsun. Bu bir hikaye. Bu bir uydurma. Hiçbir devirde, hiçbir zamanda biri gelip yeryüzündeki bütün insanlara hükmetmemiştir. Hiçbir devirde, hiçbir zamanda. Eğer hükmedecek olsaydı Resulullah Efendimiz bu şekilde hükmederdi. Evet, böyle bir şey olmamıştır. Neden böyle söyleniyor? İşte Mehdi gelecek, bizi kurtaracak, bütün dünyaya İslam hakim olacak, kurtla kuzu beraber otlayacak, dünya cennete dönecek demektir. Bu dünyayı sevenler, sevenlerin sözüdür. Dünyayı o kadar seviyor ki, böyle olsun istiyor. Dünya imtihan geri. İmtihan geri. Mümin de olacak, kafir de olacak. Hidayet de olacak, delalet de olacak. Bununla beraber, Hak da olacak, batıl da olacak, zengin de olacak, fakir de olacak, sağlıklı insanlar da olacak, hasta insanlar da olacak. Yani mutlaka imtihan olabilmesi için çift taraflı olması gerekir. Aydınlığın da karanlığın da beraber olması gerekir. Öyle olunca kimse bir şey kazanır mı? Her şey gül gülistanlık. Hiç kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kimsenin kimseye ihtiyaç duymadığı bir zamanda Allah'ın isimleri tecelli etmez bir kere. Yani rahmet etmen gerekir, ikram etmen gerekir, hidayet olman gerekir, nur olman gerekir, alim olman gerekir, öğretmen gerekir. Yoksa nasıl kazanacaksın? Yoksa Allah'ın isimleri kulda tecelli etmez. Bu Onun için bu hayat, bu Kur'an'a ters. Böyle bir şeyi iddia etmek Kur'an'a terstir. İlk anda Hazreti Adem vardır, çocukları vardır. Ne oldu? İki çocuğu evet, Habil ile Kabil. Kabil Habil'i öldürdü. Bütün dünya onlara ait. Mesela o demek, imtihan olabilmesi için böyle olması gerekir. Böyle olmazsa olmaz yani. Yani bir yandan şeytana uyanlar vardır, bir yandan peygambere uyup Allah'ın vahyine uyanlar vardır. Böyle olması gerekir. Allah zekat ver dedi, infak et dedi, hidayete vesile ol dedi, davet et dedi, anlat dedi, öğret dedi. Öyle değil mi? Evet. Rahmet ol dedi, affet dedi. Yani imtihan olmazsa kazanma imkanı olmaz. Dünyanın bir anlamı olmaz. Evet. Arkadaşların söylediği hayat cennetteki hayattır. Evet. Eğer biri cenneti dünyada isterse, Sadece kendine hayal kurmuş olur. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey olmaz. Resulullah Efendimiz her neyi söylediyse onu Kur'an'dan söylenmiştir. Allah'ın vahyinden söylenmiştir. Onun için herhangi bir sözü Resulullah Efendimiz'e isnat ettiğimizde bakacağız. Allah'ın vahyine uyuyor mu? Uymuyor mu? Allah'ın muradına uyuyor mu? Uymuyor mu? Ona bakmamız gerekir. evet Bu Allah'ın muradına ters bir şeydir. Böyle bir şey. Evet, yoktur, olmaz. Efendim Ramazan Soylu Selamun Aleyküm. aleyküm İleride selam. bir fitne olacak, o fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayabilecek. Ancak Allah'ın ilmi ilimle kalbini dirilttiği kimseler hariç hadisinde ne demek istenmiştir? Ayrıntılı bir şekilde açıklar mısınız? Evet. Evet, bir zaman gelecek. Buna beraber ahir zaman dedi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'ın kalbini ilmiyle dirilttiği kimse, Allah'ın kalbini vahyiyle dirilttiği kimse, eğer bir gönül, bir kalp Allah ile dirilmişse, nasıl kalp, nasıl diri olur? Diri ile ölünün arasındaki fark nedir? İman farkıdır zaten. Allah'ı sevme farkı farklidir. Eğer bir kul Allah'a iman etmiş ve Allah'ı seviyorsa kalbi Allah'ın muhabbetiyle imanla doluysa evet, o kurtuluşa erer. O düşmez. İmanını kaybetmez. Çünkü Allah'a olan sevgisini korur ve muhafaza eder. Ateşe düşmekten korkar gibi onu tutar ve ona sarılır. Taviz vermez. Bütün dünyayı verseler o Allah'a olan imanından, muhabbetinden bir zerre vermeyi kabul etmez o. Çünkü bir zerre, muhabbetin karşılığı cennettir. O bunu biliyor. O bütün hayatını, çabasını, gayretini Rabbim beni sevsin diye hayatını yaşar. Hiç o Rabbinin sevgisini kaybetmeyi göze alır mı? Bir zerresini bile göze almaz. Ama böyle bir imana sahibi olmayanlar, taklidi olarak iman etmiş olanlar, Evet, sabah imanlıdır, akşam imansız olur. Başka bir şeyin peşinden gider. Neyin peşinden gittiyse, evet, ona iman etmiştir. Evet, Allah'ın ilmiyle kalbini dirilttiği kimse, vahyiyle kalbini dirilttiği kimse, imanıyla kalbini dirilttiği kimse, tecellisiyle o iman nurunu kalbine kalbine indirip kalbini o insani dirilttiği kimse, evet, müstesna, gerisi öyledir. Şimdi öyledir. Bu zamanda öyledir. Evet. Efendim Denizli'den bir izleyicimiz iyi yayınlar hocam. Allah razı Derslerinde başarısız öğrenci hangi duayı okumalıdır? Dersinde başarısız öğrenci hangi duayı okumalıdır? Dua okumak da olmuyor. Eğer dersimizde başarılı olmak istiyorsak mutlaka beyin hücrelerinin devreye girmesi gerekir. Milyarlarca beyin hücresi yedekte duruyor. İnsan yeni bir şey öğrendiğinde o hücreler devreye girip oraya oluyor. Eğer yeni bir şey öğrenmezse hücreler hep yerinde sayar. O hücrelerin devreye girebilmesi için, yenilenmesi için Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür gerekir. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür gerekir. Tefekkür ederse, Allah kendisine nasıl rahmet ettiğini tefekkür ettiğinde, Allah'ın Rahman ve Rahim ismini tefekkür etmiş olur. Ya da Fatiha'yı okurken, alemin övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir deyip bu ayeti tefekkür ettiğinde, bu durumda o hücreler devreye girer. Devreye girince ne olur? Evet, yeni bir şey öğrenmeye çalıştığında da devrede yeni hücreler dildiği için bu sefer rahatlıkla onu öğrenir, ezberler, anlar. Evet, eğer biri başarılı olmak istiyorsa okulunda, işinde, ticaretinde fark etmiyor. Daha iyi anlamak istiyorsa. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Bu aynı zamanda O'nun imanını artırır. Evet, Allah ayet-i kerimede buyuruyor diye. Gerçek müminler, Allah zikredildiğinde kalpleri titreyen, bununla beraber Allah'ın ayetleri okunduğunda, evet, imanlarını artıran, bütünüyle Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edince, İmanı artıyor, aşkı artıyor, muhabbeti artıyor. Buna beraber akıl olarak, beyin olarak da orada yeni hücreler devreye girdiği için ufku açılıyor. Evet. İzninizle kısa bir ara verebilir miyiz efendim? Olur. Teşekkürler, efendim. Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.